Merhaba, yeni bir soruyla karşınızdayım ve tabii ki cevapla. Allah beni ve dünyayı yarattı. Ee, şimdi yaratma bitti mi? Bitmedi diyebiliriz ama bu çok hazırcılık olur. Bence biraz kafa yoralım. Ne dersin? Sorular. Sorular iki var diyorum biliyor musun? Bir de diyorum ki... İnsan iyi ki de her şeyi bilerek gelmiyor dünyaya. Çevrendeki minik minik çocukları bir düşünsene, onların sevimli ve komik halleri olmasa, herkes büyümüş ve her şeyin farkında olarak gelse dünyaya. Masumiyet denen güzel duyguyu hiç hatırlar mıydık? Torunlarının önünde ata dönüşüp dıgıdık dıgıdık giden takım elbiseli dedeler, masallar anlatırken bir çocuğun sevinciyle sesini bir öyle bir böyle değiştiren büyük anneler olmasa, nasıl da sıkıcı bir dünyadan bahsediyor olurduk. Sahi hangi soru getirmişti bizi bu neşeli sohbete? Hah hatırladım, Allah bizi yarattı. Ya sonra? Bu soru beni çocukluğun masumiyetindeki o neşeli gülüşmelere götürür. Hangimize Allah'la ilgili bir şey söylendiğinde ama, ama nasıl diye düşünüp düşünüp sormaktan çekinmemişizdir. Lütfen sen de çekinme, sor. Çünkü emin ol böylesi çok daha güzel. İnsanın sevdiğini, en kıymetlisini tanımaya çalışmasından doğal ne var ki hem? Konuştukça, düşündükçe göreceğiz birlikte. Allah'ımızın bizim sınırlarımızı aşan yüce varlığını anlayacağız. Biz de soruyoruz. Allah bizi yarattı. Tamam. Ya sonra? Hadi şimdi düşünce yolculuğumuza çıkalım birlikte. Ver elini. Allah'ı anlama yolculuğu insanın kendini anlamasından geçer. Bunun için önce insanı konuşalım seninle. İnsan. Dünyaya nasıl gelir, sen şimdi bunu bilemeyecek de ne var canım diyeceksin belki. İnsan vücudu anne rahminde şekillenirken nasıl bir döngüden geçiyor, sen fen derslerinde detaylı olarak öğrenmiş olmalısın. Biz yine de işin bilimsel boyutunu ruhsal boyutuyla birlikte gözden geçirelim. Bir bebeğin dünyaya gelmesi için anne rahminde yaklaşık olarak 9 ay bir süreç geçirmesi gerekiyor. Her şey yolunda ve sağlıklı gittiyse yaklaşık 40 hafta boyunca hücreler sürekli bölünerek bir oluşum başlatıyor. Rahim yolculuğunun başında tomurcuk halindeki hücrelerden bir kısmı ileride bebeğe dönüşecek olan embriyoyu bir kısmı anne karnında onu besleyecek olan plasentayı oluşturuyor. Biliyor musun? Ana rahminde dört haftalık bir insanın boyu bir susam tanesi kadar oluyormuş. Düşünsene şimdiki sen bir susam tanesi kadarmışsın. Sonra anne ve babasının DNA'sından aldığı miraslarla insan artık bir kurbağa yavrusu kadar oluyor ve gelişimi çok hızlı bir şekilde sürüyor. Ancak bu süreç elbette böyle burada sana anlattığım kadar hızlıca olup bitmiyor. Şimdi bir soru geliyor. İnsanın ana rahminde oluşan ilk yapılarının hangisi olduğu konusunda bir fikrin var mı? Evet, seni, sana soruyorum. insanı insana soruyorum. Çünkü insan, henüz kendini tanımadan sınırlarının ötesine geçmeye çalışan tek canlıdır. Evet, ne diyorduk? İlk oluşan yapılarımız. Embryoda ilk gelişen yapılar, kalp ve merkezi sinir sistemidir. İnsanın bütün organları ise, kalbi çevreleyerek oluşmaya başlar. Anne adayı gebeliğini öğrendiğinde doktor ultrasondan ona bebeğinin kalp atışını dinletir. Ve biliyor musun milimetrik ölçümlü o kalp kışlada yürüyen bir tabur askerinki kadar güçlü bir ses çıkartır. Güm güm güm. Kim bilir? Belki de Allah Allah Allah diyordur kendisini yaratmakta olan en yüce varlığı anarak. Başlangıçta bir susam tanesi kadarken ilerleyen haftalarda annesinin serçe parmağı kadar olan insan yavrusu gelişimini ortalama 40 haftanın sonunda tamamlar ve bir bebek halinde dünyaya gelir. Bir süre daha annesinin bedeninden beslenmeye devam eden bu yavru büyür ve gelişir. Bir grup hücrenin yani gözle görülemeyecek kadar küçük yapı taşlarının bir araya gelmesiyle annesinin rahminde can bulan insan Hayatının en hızlı ve sıra dışı gelişimine artık yeryüzünde devam eder. Bütün bunları anlatmak elbette dile kolay. Düşünsene haftalar süren bir muhteşem tablo anne karnında atılan mikroskobik ilmeklerle ince ince işleniyor. Kalp ve onun etrafında oluşan birbirini şaşmaz bir sırayla takip eden dengeler. Sence de adeta bir mucize gibi değil mi? Bu yaşa gelene kadar sadece bir kez mi yaratılmışızdır acaba? Vücudumuzda her an meydana gelen yenilikler, kendini yenileyen ve ölen hücreler, belli bir yaşa kadar uzayan boyumuz ve gelişen organlarımız, bizden binlerce yıl önce yaşamış ve ölmüş insanların hayatları. Her gün ama her gün doğan ve batan güneş. Bazen yaz, bazen kış, bazense bahara dönen mevsimler. Bütün bunlar, bütün bunlar her an yeni bir yaratmanın var olduğunun delili değil midir sence? Yani Yüce Rabbimizin insanı, dünyayı ve hatta evreni yaratıp bir kenara çekilmiş, bizi seyrediyor olduğunu düşünmek doğru bir düşünme biçimi değildir. O yaratıcıdır. Bizlerse yaratılmış olanlarız. O bizi yaratmadan önce de yaratıcıdır. İnsan olarak bizler kendimizi bu dünyaya nasıl geldiğimizi ve elbette neden geldiğimizi anlamaya çalışmakla yükümlüyüz. Çünkü unutma kendini bilen Rabbini bilir. Kendimizi ne kadar iyi tanırsak bizi yaratan Rabbimizle olan tanışıklığımız da artar. O zaman hadi tanıyalım tanışalım.